Allah'ın rahmanı ve rahim. Elhamdülillah, Tevim. ve buyuruyor ki, Mekalete Messenger Allah, Şahidlerim, kim Bilal Haşelebi, biliyorsunuz Mevledi'nin yazmış olan, Resilet-i yazmış olan, çok mübarek insan, âlim bir, bir Osmanlı âlimi, diyor ki, bir tezallah deyse aşk ile insan, ökülü kümle, misli, ve aşk Allah deyse, Kırapları azan yaprağı, sonbahar yaprağı gibi kurulmuş ağacın, zonlarının içlerinde kurulmuş olan yaprakları biraz sağ soluzca dökülecek gibi dökülür. Demek ki bir defa Allah evrenizine, bir defa daha icra edince Allah'ın evrenizine o kadar büyük kıyafatları var. Bu hadis-i şefkat almıştır. Süleyman-ı Şeref'in kendisini zaten. O kadar kıyafatı kendisini atamaz yani böyle bir şey veriyor Allah demeye. Hakkı ve yok. Bir kez Allah dese aşk bile insan, dövdülür, gümle, gümle, misle, azal. Bu bir hadis-i şerif tergimesidir. Hadis-i şerifin manasını söylemiştir. Esra'fla yine Allah aklıma güne geliyor. Cahilâhiz Allah diyene Allah kendine çok okuyor. Bir kez dese aşk bile Allah diyene Allah büyük bir laf atlarla Yani Allah'ın şirketleri çok büyük devamı var. Allah-u Teala Hazretleri'nin sikmeti olur, son döneminde büyük bir sevabı vardır. Her amelin bir kat, kat kat, sayısı fazla olan mükafatı olduğunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhi Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde, Mesela Fasiyonet'e bir aşı ve yapılan bir şey, 11'si bir, şey, bir eneşap mükafatı edildi. Ademler daha fazladır diye, gidiyoruz buna. Bu 1'e 10 olur, 1'e 700 olur. 1'e 700'ün Kur'an Kerim'de işareti vardır. Enbette sef'a, sena bile bir küldü tüm böyle bir benzetme anlatıyor Kur'an Bir davidin yere ekliyorsunuz, yani bir iyiliği yapıyorsunuz. Yedi tane boşak bir tane de her başakta yedi tane ettiğiniz tane gibi tane var tohum var yani orada bir tohumda 7 başa her birinde yedi tane tane var, var. Yani, var. Ee, bulunmakla ne oluyor yedi yüz oluyor deme yedi yüzün işareti Allah kahira destleri yapılan iyilikleri mükafatları bile onluklur bile yetmişlerir bile yedi yüzlerir rahmetlidir ki için Allah yolunda yapılan müjdeler için verilen cevabın miktarı bir e 700. Cihad biliyorsunuz insan canını ortaya koyuyor akşam bir resim önünde gidiyor bildirimi çalır yani öyle altı elde düşmüş bir alt gibi. Hav gibi. Başı nefesi giydirmişler, etrafındakiler nasıl gülüyor, zavallı nasıl, öyle somurtmuş boşak rızkleri. Tabi burada dört gün bir de ne yaptılar, gittiler, kalktılar başında hepsi, cani, katillerler. Yani bir düşmanın eline esir düştü mü bir insan, başına neler geldiğini biz burada anlayamıyoruz. Ama bir esir, küçük bir eserthane, şöyle bir halini gösteriyor yani, cihaz zor bir şey. Bire 700 veriyor Allah öyle bir şeyin tezahürleri, imtihanları birçok yönden. Tabii bir hadis hep olan işte, koşu iyi şeydi olmaz. Çünkü Allah'ta kurduluyor. Ama bir de böyle bu evli böyle yani erkeklerin işi, kız, adamların işi, kızların işi, evlatların ne kadar zor bir ne kadar içimizi parçalıyor bu olay, şaheserlerin içinde ne yapacağını bir şey bunun bile yedi Tabi Allah yolunda şehit olanın mücafatı Fakat zikrullahın cevabı bire yetmiş, yetmiş Eğer zikrullahı biraz daha şey yaparsa, bu had yani bunu bekledim. Söylemiyorum arkadaşlar. Zikrullah-ı Teâlâ hep varıyımda, Allah yüzünden de fakat bir sevdiğinin, dahi bir sevdiğinin de öyle. Evet. Allah yolunda sahip edilen paralardan zikrullah bir daha fazladır deniliyor. Bu 700 olduğuna göre bu 100-100-70 bin oluyor. Tabi insan zik, e, savaş ederse, de, zikrede eder, savaş ederse artık o katkı verdi hesaplara giriyor. Yani, bir taraftan adım atmışlar, bir taraftan düşmana dağılırmışlar, bir taraftan Allah, Allah, Allah demişler. Yani niye Allah Allah diye zikrediyorlar, zikrediyorlar. Çünkü zikrederek savaşmadık, sevabı çok büyük. Çok da artık savaşı için şekilde, rakamlar çıkıyor ortaya. Değerli insan içinden zikirlerse, kimse durmayacak bir şekilde kalbinden o zaman 70'den sevabı daha fazla oluyor. 70.70'de 4.900.000 oluyor. Zikir böyle yüksevaplar kazandıran bir şey. Sebebi insanın gönülde Allah sevgisi uyandırmasıdır. Sikreden insanlar Muhabbetullah dediğimiz Allah'ın sevmez. Allah iyice heyecandan iyi var. Her şeyi Allah için yapmak için güzel duygular yerleşiyor. Yani derviş olduğu zaman insanın fikri dönerdi, derdarda çektiği zaman bu böyle takip ediyor. Ve sonunda bir aşık kimse oluyor. Mesela yürü sevme, ee, bir örnek dermişlerde bir örnek dönüze ve dönüze sonra okursanız e, birkaç önemli tema bir işleymişler şu yıllarda, efendim, bu dünyanın sahili teması vardı. Demem kişilerin işte, faaliyetlerinin faaliyetlerinin faaliyetleri, hayatın faaliyeti, mimantı e, vesaire Ama bir bölümüne demem çok büyük bir bölümde başkurbanla Aşk olmak Allah Allah'a aşık olmak varbet olmak Allah Allah'a Allah aşık e, e, bir duygunun şiirlerin incelenirse meseleniz değişirse aşk olmak varbet olmak eşref olunur incelenirse büyük özle aşk olmak Çünkü bunu koda da okuyun yapısı böyle. E, Aziz Mahmud-i Hülay-i Hazretleri, İsmail Hakkı, Kursevi Hazretleri, Hazretleri, İbrahim Hakkı-i Erdoğan-ı ne böyle e, alim, fazıl, şair, burada yani bu genel bir şey, e, genel bir şey, Aşkı Allah, Vahmetullah ve Fahri Fethullah, fethullah hazır oluyor. Allah bunu sevgimi, Kul Allah'ın sevdiği var, Allah da kulunu seviyor. Sizin Allah yiğinizde, mertebenizin ne olduğunu merak ediyorsanız, sizin yanınızda Allah'ın durumu nedir? Kendinizde, gönlünüzde, aklınızda ne kadar yer tutuyor Allah? Bana bakıp diyor Peygamber Efendimiz. Sizin duygularınıza göre Allah'ın herhangi bir sürekliğe muhabbet karşılığı için, burada muhabbetullah rahatsız olduğunu, Allah'ın kulunu seviyor, Allah'ın kulunu seviyor. Allah da kulunda, oluyor bir zevk için, para dünyada ve dünyanın daha hayırlıdır çünkü para yapılan şeyler, böyle bir ilke oluyor, faydalı güzel oluyor. Onun için sigurlar ee, çok sevaplı ee, bir şey. Benim persanoğlum senin kime? Kendisi her an taşın yanında. Akıllı Şecer ve Hacer. Hacer taş yemek, şecer ağaç yemek. Her yerde, her zamanda Allah çok zikreder. Peygamber Efendimiz'in özel hayatı incelenirse, hadis-i şeriften incelenir, sakın görürsün. O da olurken, vatarken, yürürken, önerken, gelirden, ilerken, herhalde kahve sağlıkta yürürken, iyice, herhalde ailevi, İlasabetlerinde, cihatta, efendim, ticarette, her şeyde, her anda Allah Zaire Hazretleri için zikredici, dua edici, Allah'a alışık durum olduğunu görüyoruz. Onun için, e, bu e, zikrullaha evet, e, büyük bayret göstermesi lazım, lazım ki, bize de o sevapları elde edelim, bu zorunçlar karşı oldu diye. Ayrıca zikreden şerefi çok büyütür çünkü Kul Allah'ı için Allah da kutlu zikreder. Kur'an Kerim'de bir ayet de düşünüyor ki ''Nesbü'vani eskü'vü'vani eskü'vani siz beni zikrederiniz. Ben siz zikrederiniz.'' Peygamber Efendimiz de hadis-i buyuruyor ki ''Ene cedi sül, me'n ve gereni, Tuhalallahu da'lâ, en Allah da dediği buyurmuştur ki, diyor, diyor buyurmuştur ki, ben meclis zikredenin yanı başında olur meclisinde olurum, yanımda olurum. Yani hem yanımda olur hem onun zikrederim. Binaenerek, bir kurnakta Allah'la beraber olmak, Allah'ın insanın yanına gelmesi, severek yanına gelmesi, severek onunla beraber olması, meselesi vardır. Onun için, namazların arkasında, İmzikroldan pastamız oluyor bizim, Hadi i şeritlerden öğrendiğimine göre Peygamber Efendimiz'in nasih göre, veren başlıyoruz. Bu bizim okuduğumuz salatet büyüklüğü ile çok e, geniş anlamlı, tapsamlı bir e, salat-ı selamlı efendi. Onun arkasında, e, subhanallah, Önemli, önemli, önemli. Allah o da Allah'ın çok sevdiği zikirlerdendir. Sonra Ayet-el-Türsi'yi okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in en şerefli suresi, Bakara suresidir. Bakara suresinin en şerefli ayeti Ayet-el-Türsi'dir. Ve Ayet-el-Türsi'yi namazların arkasından okuyan bir müminin genete girmesine, Herhalde hayatta olması ruahidir diyor Hegel. Hayatta olmazsa değersiz bu diyalog. Yoksa cennette bir Cennetin getirisi indirimi veriyor Hegel'e. Onun için biz hayatta bir ee sonra Oturucu bana Bu da şimdiye kadar gitti. Tekrar edilmiş tavsiye etmiştir. İki defa tavsiyesi var, iki olay bilgileri tavsiyesi var bu bilgileri. İçerisinde fakirler, aciler, desturlulara sahip intikamı bu kararsı geldiler. Edebi e zehver. Kendisi gücü, efli, güsür, bir gücü yâretiyorlar. Zenginler, sevapların hepsini alıyorlar, yâretiyorlar. Biz bir şey alamıyoruz. Peygamber Efendimiz sordu, ''Nasıl?'' E, onlar sadaka veriyorlar, sevap ödeniyorlar. Hayır yapıyorlar, sevap ödeniyorlar. Cihada, orduya teşilat alıyorlar, sevap Her yani Paralarını, Allah yolculuğu tarif ettikçe, sevap ödeniyorlar. Kes fakiriz şey. Bunları yapamıyoruz. Onlar cevaplar alıyor, cevaplamıyor. Bizde, yani <gülüyor> bekar efendimiz buyurdu, ben size bazı şeyler tavsiye edeceğim. Siz onları yaparsanız, onlar kadar sevap alacaksınız. Ve bu şeyi tavsiye var, var, şey tavsiye. Otuz kişi varsa, onu düşünürler ama daha çok düşünme Allah'ın rezzakı, o yüzden daha iyiler tarafından öder şeyler. Bu şeyler ödediğimiz zaman bu tavsiye yani demek ki insanın benzin olup da Allah yolunda maazam e, ayarlar yapması gibi sevaplarlar da görmüştü. Efendim Mustafa'yı yapmış. O düşün yapıyordun o zamanlar da de bu Bir keresinde de Hazreti Ali Efendimiz'le Fatım adı Zeyra Validemiz, Nazıyallahu Teala'nın Abdullah, Peygamber Efendimiz'e geldiler. Biliyorsunuz, Fatım Peygamber Efendimiz'in kızı, Hazreti Ali Efendimiz'in de Peygamber Efendimiz'in Yeni amcasının oğlu, ama ve bu tarifin, çocuk çocuğu çok olduğunda konuşmuşlar akabasıyla, senin filistinin diğer kişi paylaşalım, adam biraz yük ya desin, senin peşin nasıl de hayat, hadi tabi yanına almış. Yani. gibi yani, el gibi yanında yetişirler, yani evet yiyebilir ama amcasının oğlu. Kendisine bakmış olan Ebu oğlu ama bir defa da evlatlığı gibi, evladı gibi aleyhissalâli evlatlığı gibi davası, kızının kocası, torunlarının babası, nereden baksan her birinden ilk kuşman olan çocuk, Peygamber Efendimiz'i, e, Peygamber'e de İnanaykar'ın Hazreti Hafizebuk'un ilk e, erkek Ebu Bekir Sıddık ilk çocuk Hazreti Ali Efezi, Müslümanlar ilk giren çocuk şerefinden aldılar. Onlar geldiler. Peygamber Efendimiz'e ellerini avuçlarını gösterdiler. Dediler ki, ''Ya avuçlarımızın haline bak. Avuçları yara olur. Çünkü Hazreti Ali Efendi su çekiyor dediğimizde, böyle yani ev işleri için lazım oluyor. Kuyudan su İktidar. Ondan sonra batmağımız Aşk değirmenler vardır, ev Ortası değil, üstü döner, altı zahir olan taş Bir yerinden buğday Yani evet, dökülür Böyle bir şey Taş dökülür Dövüler e, O zaman işte buğdayı övütür evet, Ama basit bir şey evet, Fakat o böyle tutulan kısımda insanın eli böyle dedi yara Hem Fatıma alırsın. Hem Hazreti Ali Efendimiz'in ellerini göstermeliydi. Yarışlarım. Sondajı. Dışarılarım. Ellerimize baktık. Tamam Anladık. Ellerimiz yara oldu. Her Dediler bize şu hak eserlerine, kölelerine, kölelerine, bunları yapalım. Dediler. Peygamber Efendimiz'e gösteremeyeceğim. Kusura bakmayın. Çünkü dedi, Mesut efendi bir olan bir yemek yapıyor. Elbette sevdiği bir bir yemek kadar, fakat Mesut efendi olarak, kurtuluş yemeklerinde bir yemek ya da onun gibi odası odamı var, odamda bir yemek yapar. bizim de yani ev bulamayan ya, gidip bir Kabilesine yapar dedi. Habilesine inanmış orada yatar. Giycek yok, çiftek yok, mutfak yok, süper madde yok, para yok, kul yok fakir, aç, çok fena, ıı, aşık çekerler. Bir burmayı, bir tane şey yürütmezler, biraz birisi emerdir, biraz ötekisine vermek, o emerdir. Birisinin ağzından çıkan şeyi yemek ister mi, istemez ama yürütmez yani bir ondan sonra ötekisi emerdir, ötekisi emerdir. Birazcık buradan enerji alıyorlar, bir burmayı yutamazlar. Yok. Ebu Hürer'e biraz o acıklı bir şeylerden bahsedeyim, o Fatıma anamızdaki yöne verilmemesi sebebi şu. Ben dedik, yöneleri satacağım, paraları da Ashab-ı Sulfa'nın yiyecek işle ihtiyacını karşılayacak dedik Peygamber Efendimiz. Diyorsun Ashab-ı Sulfa'dan birisi Ebu Hürer'e. Mesela onu bir haline satayım. Enteresandır. Çok acıkmış. İyicek yok, karşının sırtına yakınmış, şimdi bütün nasıl, onların karınları nasıl yani, biz böyle, böyle ne kadar bol gıdalar çok acıkmış, ilerlemek istemiyor, ama ne kadar aşık çektiğim, artık girdi kadar artık ben, Ebu Bekir Sıbık Eberliğimde gidiyor evine, diyor ya Ebu ya ben diyor, biraz Kur'an okuyayım dedi, bize hata mahvede düzeltti Oku diyor, Ebu Bekir'in bir kutladığı zaman, okuyor, hata yok diyor. Peki Allah'a şansı biliyoruz. Baksa da evine gidişinin baksa da evde bir ikram eder bir şey, birazcık bir şey yer açtığı gider diye yani. Olmuyor, demek ki bu e, Bekir sırtıkın evde diyor yok bir şey böyle Ömer Faruk'un evi diyor, diyor, tak tak tabii diyor ki ya Ömer ben ben Kur'an okuyayım sen dinle hata varsa diyor ne oku bakın diyor hadi babayı, babayım evimdeyim dalga bir şey okuyor şey diyor Allah ya bence Ömer kastımızı da doğru çünkü diyor, diyor Kur'an ondan daha iyi iyi bildiğim düşünmesi gerekiyor. Ben bana niye okuyor bu karakteri gelince, işin çakması gerekiyor diyor. Eceum'da oradan gidiyor. E, ne yapsın, yolda giderken hafif germansınlaşıyor. Şimdi aç kalmanı bilmiyorum buradaki yolda, da durumunu, fark edebilir misiniz? Duzda bazen içeceklik var. Yani şu son daha, sen duzlulardan evvel bu bir halindeyiz. aslında söylememiz bize gerekli Arabistan nasıl sıcak diyecek Yani insan orada oruç tuttu bir sıcak, bir Yani orada oruç tutsak ve düştüyorlar. bunlar aç kaldı. Ben üç gündür aç kaldı. Zaten o bir kuzu yemiştiğinde azıcık güzel yiyordu, o kadar yasık durumları. Şimdi artık yüzü kararmış, orada yılmış bir kenara. Yani ölçü kaşıklar, duvarı dayanmış. Biraz sonra Dali ve oradan geçiyor, yolda. Resulullah Efendimiz'in geçince, Ebu Mürek'e ayağa kalkıyor. Peygamber Efendimiz'in aramadığı, gel diyor. Böyle evet, gel. Bak. Peygamber Efendimiz'in üzerinden Ebu Mürek'e kadar kadar gidiyorlar. Peygamber Efendimiz'in günlerle Soruyor içeride bir şey var mı diye. Yani şu birazcık bir, bir çanak tasım için sağ bir süt var Birazcık süt var diyorlar. Verim diyor. Resmeniyle, şimdi Ebu Mureyler oluyor zamanında veriyor. Bir yani tas kadar da bilmiyorum. Yani çok bunu evadelerin yerini diye bilmiyorum ama, çok bir şey, büyük bir şey oldu keçiler. Sağ olsan ne kadar tuz çıkar, zaten bu kızını ben evden içirmiş, vermiş, bir evden içimdüş kullanalım, dışı dövendim, peygamberin içimdeki bir kısımdan. Yani ne kadar olduğunu bilmiyorum ama işte bir tasla, iç bakalım diyor. Epaforiyeler oluyor ama içiyor, içiyor, içiyor, içiyor, içiyor, içiyor. tabii işin içinde bereket bulunduğunda sökülen de var. İçiyor, içiyor, bırakıyor, biraz daha içiyor, diyor. İçiyor, içiyor, bırakıyor, biraz daha iç i̇çiyor, içiyor, bırakıyor, biraz daha, iç, biraz daha o kadar içtim diyor, yani hücrelerim doldu diyor, karnım diyor, düz oldu. Yani karnın sırtını yapışmıştı ya, o kadar içmiş ki karnın düz, düz oluyor yani. Adamlar böyle bir deri bir kemik, böyle e, şey yapıyorlar. Şimdi onların ihtiyacı olduğu için, e, bu, e, Peygamber Efendimiz'in hepsinin dertini yüklemiş. Hepsi etrafında. Onlar aç olduklarında diyor ki ben patral es esim, almış, kesiplere satacağım. satılıyor çünkü. Bu parası da iyice, işe yarar. Pasta olsun bir şeyler iyi diyor. Veremez diyor. Ama diyor size bir şey tavsiye edeyim. Onu yaptığınız zaman Allah size kolaylık verir diyor. Bu din Sübhanallah. Toplum içinde hakkında o günlerde Allahu 100 100'e kadar Oturucu, oturucu, oturucu. O sadece aydınla havadan şeyi bilenlerin görürüz. Diğerler bir şey kadir, bununla En büyük yani rakamını şey bu şey Evet. Efendim, o daha sonra sabah havazının arkasından şey yapıyoruz. Herhalde doğal vakit dediği üç defa Erzurum'un sevgilerini de şeyler yapıyoruz diyerek, bunun sevabı nedir? Dedi. Kim sabah havazından sonra bu Sure-i Haşim'in üç ayet, evlilik, böyle üç defa doğal Yüz binlerce meyve, yüz binlerce okursa kadar yediş bin mele bunu okuyan bu için devre ve iske parçası. Yarattık okurunu artık, yarattık okurunu artık alacağız diye okuda dua eder bin Akşam okuruz Akşam namazdan sonra öyle bu. Akşam yine okuruz çünkü gündüz bitse gece baş, gece başlıyor. Gece ne okuruz Sabah kadar 12 bin melek okur bitirilir ve işte bu biz onun için kutisvitleri yapıyoruz. Ayvansları neden yapıldığını bana sorarsa e, hayranlık verici bir biz metanip olarak yapıyoruz. başkaları da yapmıyor. Kalkıp gidiyor. Ee, bazıları hızlı yapıyor. Bakıyorum Araflar'dan benzeri ettiğini. Çıkıp hemen gidenler diye bazıları teşvik ediyor. Ama bunlar Peygamber Sanolun Aleyhisselam önerilen tavsiyelerdir. Bu işe girmeyen bazı kişiler de bunları ikna ediyor. Tavsiye'de kalemelik tavsiyesinde. Hatırlıyoruz Türkiye'den bir e, kişiyi Vallahi sonra, sonra, dua edilmez, etmem. Kendin başına yapın. Yani bunlar olarak, bunlar olarak diyor, kim dedin sana. İsterseniz, isterseniz Ve yapıyor. Yani bu yapıyor da sen yaptığını anlamıyorsun yani. Senin sistemin yapıyor? Biz terbi sistemimizi müezzin ikaz ediyor, satınca yapıyoruz. Müezzin bir defa açıyoruz. Hücceler çubana da batıyor. Yani, daim edeyim dediler ki vallahi ben diyorum toplu yapıyorum. Toplu niye yapılıyor? Buna da e, oturup kalkıp kızanlar, e, bu kalkıp halk toplumsal eee o ya. Yani çok basit. Halk gittiğimiz bu yani halk camiye toplanmış kalabalık herkes abi eee herkes bu işin anlatmak, bir anlatmak için öne çıkıyor. Çekiliyor. Hapla kapıyor yani. Bir de batıyor. Adam da memelere beni götürdü diyor şimdi bir Hadi çekin. De. Yoksa üyesiyle konuşuyorlar, başka bir şey değil, hatırlatılar ve buna da buna bir şey yok. Halkın eğitimi ve halkın bu işi yapması sağlanıyor. Yoksa yapacak, kalmayacak, eğitimi, Dua etmek, kalmayacak, değil şey. Öğretmiş oluyor. Biz böylece arkana varmadan dini dini bir ilgileniyor. Babamızlar, yedemizler, agavevi olarak hadisleri da öğrenmiş oluyor. Yani o sen en şeyi yapacaklar. Yemin bir var mı için, o için, vay Ayet-i Kürsü okuması bu kadar sevapları Vay, tespitler çıkmak bu kadar güzelmiş, çekilmeyecektir yani. Riyadık burada. Riyadık tarihinde kısa bir kitaptır yani. Böyle 27-37 gün değil de, 3 ciddi de daha doğrusu. Ülke terbiyesi 3 ciddi de. var. İngilizce açıklaması duyuyorduk geçen gelişimde, Troy'da. Belki Arapça, iyi <gülüyor> <gülüyor> O şey okuyorduk, cezaevinde okuyorduk. Peki okuyorduk, İngilizce açıklamalı, açıklamalı mıydı o? Açıklamalı. Tamam, Arapça açıklamalı var mı? İngilizce tarifi tercümesi var. İngilizce açıklaması yok, Arapçası değil mi açıklaması? <gülüyor> Neyse, akşam konuşan kardeşimizi bu kadar partikül. Çok güzel. Bir tane Bu Her türlü öğrenebilirsiniz. Video yani, aşağıya koyalım, İslam hakkında, yani çok da bir, bir sanat ve bilgi sahibi olmak için Peygamber anasının e, hayatı öğretmeni, kazüseler hakkında bir bilgi olmak için en sağlantı öğretmeni olmak için, yani sahibini okuyorum. İngilizce okuyor. işte böyle bulunduğu bir her bir şey, birkaç ayet olmak bikağda da böyle öyle. Komedi. Kim ben yanlış batacak izin müsaade. Terörde öyle bir durumu 45 diyecektim. Birazdan ben bu konuda bir şey yok açalım. Teşekkür ediyorum. Mutlaka orada bir şey. Komedi şey ama Boşu ediyoruz. Şimdi bu gün güneşte o binalara güneşin ışınları vurmaya başladı. Yani ağaçlar arasında. Orada güneşin Bu namazlardan ee, sonra zikirleri böyle yaparsanız, devam ee, olur. Yani, sabah namazından sonra dün açıklamıştır. Beni gelen arkadaşlarla cümleyin ışınları yapıyor ödül bir küçük birliğe kadar e, ilimle yetimler kurallar ilimle meşhur olurlarız. O zaman tabi başka bir ömrü sarablanmazlar. Çünkü her ne kadar birisi, her şey evet, silahsızken bu olmuyor diye, her şey silah, küçükleri daha iyi görüyor, yani daha evet, bizim aslında. Türkiye'de bir videoyu öğrendik, hemen bir sabah diye bir diyebiliyoruz artık. Burada şey vardır, Yasin vardı, Yasin o konuda hadis-i şeriflerden bir sabahı var. Yasin daha sonra vardır, Peygamber Efendimiz'e, nokta da bir ismini Peygamber Efendimiz'i duyuyor ki, hadis bir nevi tane biz Allah 99 desmai kutlası vardır, kim bunları sayarsa cezete girer. Ben aksa ha, kim sayarsa cezete girer. İhsai, saymak demek. Karakçı'da bir stratejisi bilmene, İhsaiya'da sayımla ilgili yani his stratejisi. Ee, ben aksa ha, 99 isimler, yani şeritleri, şeritleri, gafetleri, gafetleri, 99 isimler kim ça yaka Bu böyle olduğu için <gülüyor> Ülke, vardı. Daha, işte vardı. Allah 9 -10, 9 -10 -8 -10 -8 vardı. Kim bunları Sayarsa cedete girer ve aksaha, ehalen cedete kim sayarsan cedete giren? İnsan saymak demek. Karaköyde istatistik ilgilenen insaniyade sayımla ilgili yani Ve aksaha, ehalen cedete bu 99 isim, hani şeritleri, şartlılıklar, biz neyledikler, 99 isim, kim sayarsa cedete giren. Bu böyle olduğu için... İşte işte şimdi İsviçre'de ne? Nevese bir şey, nevese bir şey. Ne şey, şey, iş şey, şey, şey, şey, şey, şey. var? İş var yuvarlaklar, yuvarlaklar var işte. Bu işler bir sürü İsviçre'de ne var? Ne var? Ne var? Ne var? var? Ne var? Ne var? Ne var? var? Ne ara bir şey biraz okuyun, iyi olur ama şimdi bir şey daha oldu bizim şakaplarımızdır ve haline kaçırdı. O zaman ve size ufak ödeyip Askan o dönemde genel olarak onlara yazın ediyorsunuz. Olayı beraber yapalım. Mahne <gülüyor> Rabbiye'den ya ila otometreciya ve istanbul ve hayra Ve ''Rabbena ne'udhu bu gemine kesen ve turi kibe'' ''Rabbena ne'udhu bu gemine adabim finnale ve adabim finhavim finhavim finham'' ''Lya inahe iddiayet elşuvahareke inah finnale minal sabah ve hayran mesra'a'' ''Ve hayran ve hayran kalem'' ''Ve hayran madari ve hayran sefer'' ''Ve hayran minna ve hayran minaltıra'' ''Ve hayran maa ceraha binin kalem'' ''Ve ne ne olun diye bir şey biliyorsunuz. Aziriyi, ve şerf ve şerf dünya, şerf Ela tevettiğim Allah ﷻ as-sunbullah rekkibah ve rahm ve rahmetiyle hicret etti. Allah ﷻ misal eder bir evimizden bir mahiyetimiz, evimizden bir mahiyetimiz Allah ﷻ mabari kendi bildiğimiz gibi mahvederiz. Allah ﷻ dede bilerek nasip eder, mütevelli Evet abi senin ayetlerin bu aradaki, dediğinler, altınla inciler, bunun, tüm anaroklara, tüm anaroklara, parılsın bunun herhangi herhangi herhangi herhangi Hazreti Şerif'inden alınmıştır. Bu dağlarda, diyoruz, yarabbim biz yeni sabaha çıktık. Bu sabah da imanımızı, ihlasımızı tavsiye ediyoruz. Gailâhi taahhütte, namal-künzah'ı kabul ediyoruz diye. Bir e, ihra ettikleri şey yapıyoruz. Sonra, bu günün ve bunlar dört gün olduğumuzun hayırla geçmesi, her bakımdan dünyadan ailesi hayırlara ermemizi istiyoruz. Her bakımdan şeylerden korkmamızı istiyoruz. Bir Hazreti Şerif de var bu duaların içinde. E, Deccal'ın Fitnesi'nden Allah'a Sırmak. Deccal hakkında çok hadis şeritler vardır. Ahir zamanlar çıkacak ve insanları, efendim, kendisine davet edecek. Ama onun daveti icabet edenler kâfir olacaklar. Efendim, mümin onun iyilesini anlayacak, mümin onun aldatmalarına kalmayacak. Peygamber Efendimiz her sabah Beccan'ın şerinden Allah'a sırrıdır. Şimdi burada bir müdür nokta var, ee, çok önemli. ve e, tabii bu duayı da hocamız e, her sabah evladının başına koymuş, çok, çok güzeldi ki. Bakın Beccan, insana diğer hükümlerini çarpıtarak gösteriyor. Bu güzeldir diyor ama güzel dediği şey, helal. Efendim e, insanları çağırdığı Cennet gibi gösterdiği şey Aslında cehennem Ona mümin kanmıyor Onun e, almanın ortasında Bazı cazir yazılı olduğunu mümin görüyor Cazir yazılı diye Ama başkaları kanıyorlar Ve onun da, e, kanmasına uyanlar Cehennem ettiği için Değer bir cazır kıldığı Devirde yaşıyor Her şey gösteriliyor İslam emü bir devlet olarak gösteriliyor, küfür halden özerk ediliyor, küfür kuvvetli Müslümanların halid zayıf. Efendim İslam Müslümanları iktidarların elde etmişler, her yerde Müslümanlarla uğraşıyorlar ve Müslümanları İslamdan uzaklaştırmak için çeşitli oyunlar, özerkezler diye dediğimiz yöntemler yayın tabi de aldatmacalar var. Eğer insan bu genel akımı, cennetini kaptırırsa, evet keyifli zevkli bir dünya, hangi kılığı, patırkını, görüntülü, cazlığı, eğlenceli bir dünya, hiçbiri kumarlı, tatlı bir dünya ama sonucuyenlerdir. Yani cennetlik görüyor, ama sonucuyenlerdir. Ama insan, yok, bunların hiçbirisi doğru değil. Ben Allah yolunda yürümeliyim, ciddi bir Müslüman olmalıyız, mümin-i camin olmalıyız derse, o zaman sıkıntılara geliyor, Bosna'da, Ersek'te, Türkiye'de, Çeçenistan'da, Orta Asya'da, Efendim Cezayir'de, Duderhanistan'da, Mısır'da, yani tam Müslüman olan insanların hepsi büyük takip altında, her yer. Ve atları Kürt'ten diyince, mutağası bir bilmem, insan, bilmene diye şey çıkartmamış. İşte akşam bu e, Şerein Faruk'u, bizimlerden de şeylerde, ben atamadığım konferansı ama, yani hızlı konuşuyor ve anlamadım kelimeler çoktu, anlayamadım ama yani şeyi nasıl çalıştıklarını, o Barbar bilmem kimseler, Beryem Tevhid'in nasıl işlemliklerini yaptığını, vesilelerle kadar şey yaptığı... İşte bunlara kalmamak ve Allah'ın sevdiği yolda yürümek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine uygun yaşamak sahabe gibi olmak. İşte bu, uymamak. Önemli. Burada da bazı yapıyoruz. Yani becerap, vesihet, vesihet, vesihet, arasını da güzel şeylerle, isteklerle kapatmış oluyoruz, sabah kuramını. Tabii, yani oradaki sizlerin dezavantajı, Arapça bitki yazılır genellikle. Yani, İmamakta'nın bir sınıfı ben bir şeyler alıyorsunuz, mesela onu duysanız. Sonra baktım, şu bari ki, Ayetler güzel okuyor, telefonları güzel, yani. Demek ki benim de aslında biraz ki Arapça konuşuyorduk, Arapça'da konuşabilecek diye. E, siz iyi yetiştirdiniz. Vakıya mühendisliğinde iyi yetiştirdiniz. Ben de Yani şehir, yetiştirdiniz kardeş. Siz de biraz tabi, Arapça bilgimizi aklımda temel edersiniz. Allah doğanlığı kabul etsin. Hem dünyada hem Ahrist'e başlayabilirsiniz. el yani ben de bana Bu soruların cevabı almak bir, bir. Üst, e, belki duyamamıştır hanımlar ama içeride de haramım yok şimdi. Evet. Değişik gelen İsmail hanım arkadaşlardan bir öne geçiyor, imam oluyor, iman ediyor daha doğrusu. Cahide, imam, imame, sevendim cemaat namazı kılmak. Cemaatle namaz kılıyor. Böyle bir durumda ne yapar? Onlar katılır. Cemaatle namaz kılmak uygun mu? Evet, uygundur. Şeyler. Efendim, kadınların kendi aralarında cemaat yapmaları caizdir, fakat erkekle efendim cemaat bütün genel olarak belli yerlerde yine ilgiliyse şey uygunsa beraber namaz kılarlar. Böyle namaz kılmaları caizdir. Erkeklerin kıl tevi namaza arkadan, katılmalardan, bizim bildiğimiz klasik şekilde, o da caizdir. Hâb-ı Bek, bu özellemek için edersiniz, diyor bir başka arkadaşım. Hâb-ı Bek, bu özellemek için ve manevi tedbirleri vardır. Ee, manevi ve dini tedbirleri, harama ve günah. Batmamak ve bulaşmamaktır. O zaman insan hafızası, cummetli olur. Bunu bir olmuş hadiseyle anlatmak istiyorum. Masauti çok önemli bir eser var. Risale-i Çok büyük bir alim yazmış. Çok tutulan bir eser tarih boyunca sevilerek okunu, okunuyor. Hala okunuyor. Türkçe'ye birçok tencimeleri var. Tasavuk konusunda, tasavukun şeriata uygunluğu konusunda, tasavukun gerekli olduğu konusunda, tasavukun çok önemli bir ilim olduğu konusunda, klasik eserler sırasında birincidir. Yani en önde bu. eserlerden birisidir. Risale-i bir şey, bir bir Püşeriye. Orada bir menkabe anda Büyük bir alim, büyük bir emriya, Allah'tan büyük bir fraz, yanında talebesiyle beraber gidiyor. Karşıdan bir boylu, poslu, çok yakışıklı delikanlı geliyor. Gelmiş şeyhine soruyor. Uzaktan odup, çok yakışıklı zırahtı görülüyor. Üstadım diyor, şeyhim, hocam, Allah ne kadar güzel yaratmış şu insanı. Böyle. Yüzünü bu kadar güzel yarattıktan sonra, acaba bunu cehenneme atar da yakar mı diyor. Bu kadar güzel bir yaratık yani, çok güzel, nüfus bir şey. Cehenneme atar da yakar mı diyor. Tabii yüz güzelliğine bakmaz Allah-u Teala Hazretleri. Peygamber şanlallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e buyurdu gibi, Allah-u Teala Hazretleri sizin suretlerinize bakmaz cisimlerinize, bedenlerinize, mallarınıza, malın uzun çöktüğüne bakmaz ve lakin onları ila koyu büktüğün. Gönlünlerinize bak. Gönlünüz temizse, gönlünüzde güzel duygular varsa, içiniz güzel duygularla, ahlakla doluysa, temizse o zaman sever. Niyetiniz varsa o zaman mükafat verir. Bu güzel bir kaybı. Bunun bilinmesi lazım. Sorulmasına gerek biliyor. O seviyede biraz İslam'ın dincisi olan bir insanın bunu bilmesi gerekirdi. Baka Şeyh Efendi diyor ki, böyle ters bir şekilde bakıp yürüdüğün yüzüne, sen ona o kadar dikkatli mi baktın, üzerdiğine o kadar dikkatli mi baktın, görürsün mü akıbetini? Kısa zamanda diyor. Mesela sen ara, ama oldu. Akıbetini al, sonra göreceksin diyor. O şans anlatıyor, ben diyor evime gittim diyor, Şeyh'imden ayrıldıktan sonra diyor. Bak Kur'an-ı ''Havuzamı kaybetmişim.'' diyor. Yani bildiğim şeyleri okuyamamaya başladım. Şimdi sonra tevbe vesaire filan ve ondan sonra yerine geldim. Şimdi bu bir erkeğin, bir erkeğin normal bakışından fazla olan manevi bir ceza. Yani tabii o şehidin yanında kötü bir durumuyla basmadı bana, ''Sılam olsun.'' diye evet, o de çok beğendim diyor. Şimdi, <gülüyor> Şöyle ama anlattılar hafızası kaybetti mi, hafızası ne yapması gibi bir şey zaire, zaireler Diyor ki bunu anlatan bir alim çünkü biliyor, olur mu ilahiyat, ilahi ilimle, güzel manevi ilimle Allah'a büyük fazlalık veremin de onu âşıklara vermez. Yani insan âşı oğul giren hiç mi? Bu sefer e, o hafızasıındaki şeyi kaybapıyor yani manenin yandan eee ezinen düşüşler olur. O bakımdan takva elini bomba lazım. Takvaya riayet etmek lazım. Özetle insanın gözünü paradan koruması lazım, kalp düştü olması için. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz yine dine bakın da önemli olan bir şey var onunla ilgili Hazreti Ali Efendimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hafızasının zayıflığında şikayet etti. Dedi ki, tabi ezberlemesi lazım Kur'an-ı Kerim'in, haciz-i şerifleri, önemli bir olay bu. Peygamber Efendimiz'den gelen her şeyi bilmesi lazım, tespit etmesi lazım. Sahil-i Kiram, tespit ediyorlar. Yani birisi bir konuşma yapıyor, bir olay oluyor, bütün harflerin de, de detayıyla de hafızasına alabiliyorlar. Araplarda böyle bir şey var. İbrahmamış yani bir hafıza var zengin, kuvvetli bir hafıza var. Aslında birbiri bir, bir şiiri hemen bir defa tekrar edebilenler var. O kadar. Hafızasının biraz evliliğinden şikayet ediyor. Onun üzerine Peygamber Sadam Nabi ve Saddam Efendimiz ona Cuma Gildisi, yani dersebeyi cümaya bağlayan gece. Cuma gecesi budur. Cuma gecesi geceliği uykadan kalkıp, afest alıp, teheşit namazı kılıp dua etmesi söylüyor. Dualar, şu duaları yap diye söylüyor. Ee, bu da bir manevit etmiyor. Yani Ya Rabbi benim hafızamdaki tutulduğum, vurguluğunu izahle eyle. Ben bir sebeple hafızamdaki bir şey varsa onu izahle eyle diye. Efendim, evet. Cuma gecesi şey yapabilirsiniz. böyle size siz de kafası tarzı Efendimiz'e, sorular sor. Genel olarak geçe. 30 persenden daha nevi şeyler yapabilmizi tavsiye etmiyorum. İşimiz siz ne yapabilirsiniz? Bu da manevi bir şey. İkinci, e, çözülecek çöz bu konuda. E maddi bakımdan davaların kuvvetlendirmesi ise teknik bir meseledir. Yani bir insanın neyi bir kavrayabildiği kafası neresi neyse. O tamam zihninin bir kapasitesi vardır, bir vardır. Bu yaratılışı işletip, geliştirip hafızayı kuvvetlendirmek mümkündür. Ben takip etmedim ama bazı arkadaşlar televizyondan takip etmişler, anlatıyorlar. Bir adam Türkiye'de şey yapıyormuş. Ben size kuvvetlendirmek için bir kurs yapayım diyormuş. Ve o kursa devam ediyorlar. Gerçekten hafızalarını kuvvetlendiriyorlarmış. Bunu göstermesi şöyle yapılmış. Ee, Tatlaya 20 tane yazı, kelime yazıyorlar. Yani 25 tane galiba. 7, 4, 5, 5 sıra böyle. 25 kelime yazıyorlar. Mesela diyor ki öceden aralaştırmış bir şey olmasın diye provokasyon olmasın Gerçek olmasın diye kalabalığa söylüyor. İncice bir kelime söylediyo, o atıyor. Rainbow, bir rainbow yazıyor. İkinci sen sen bir kelime söyler, o da diyor ki özel, abramlı, onu yazıyor. Üçüncüye sen söyleniyor. Böyle 25 kelimeyi yazıyorlar yani kalabalıktan silinmiş. Yenişi güzel diye birlerini dedi. İşte bu toplam 25 kelime. 1'den 25'e kadar kelime. Şimdi, eğitimden geçmiş olan bir evini çekiyor, Çünkü bunlara bak, bak diyor. dönüyor. Ondan sonra, 8 numara diyor. En yani sırayı da söylemiyor. 8 numara, trak söylüyor. 23 numara, trak söylüyor. Eş numara, söylüyor. Yani karışık soruyor. Karışık söylüyor. Sırayla söylüyor, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, sırayla söylüyor. Şimdi bu işin şeyini gösteriyor, yani teknik yönden insan hafızasını kuvvetlendirebilir. Kuvvetlendirmenin metotları vardır. Genel metotlar, benim küçük bir şeyim vardı. Başarının şartları, prensifle ödülendiyle iktidar. Onu, onun içinde de böyle hafızayı kuvvetlendirme hakkında bazı var. Genel olarak bir şeyi öğrenirken ne kadar çok duyusunu kullanırsa insan o kadar kolay öğrenir. Yani sadece görerek öğrenmekten, görerek ve duyarak öğrenmek daha üstündür. Görerek, duyarak ve yazarak öğrenmek bu ikisinden daha üstündür. Yani ne kadar çok azasını insan kullanırsa öğrenmek o kadar e, kuvvetli öğrenir ve unutmaz. Sonra bir şeyi öğrenmek isteyerek, Dikkatle dinlemek lazımdır. Dikkatle takip etmeyen bir insan daha onu başlangıçta hafızası almamıştır ki sonra adam hatırlasın. Başında almadığı için. Böyle bir takım şeyler vardır. Teknik, dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Eğer bir konuşmayı, bir dersi efendim unutmamak istiyorsak onun prensipleri vardır. Dersin konusuna önceden çalışmak. Ve Konuşmanın planını anlamaya çalışmak. Mesela ben başında bu soruyu cevaplandırken dedim ki bunun bir yeni tarafı var, bir de dün yeni tarafı var. Bu bir ikiye ayırmadır. Yani konuşmayı şema, şema olarak sezmek lazım. Karşısındakinin konuşmada neler yapmak istediğini anlamak lazım. Onları not alırsa insan o zaman şeyi, konuyu daha iyi takip eder. Bunları teknik şeyleri öğrenmeye çalışıyorsunuz. Tabii sanıyorum bu soruyu soran kimse daha ziyade manevi bakımdan ilgileniyordu şey ile. Efendim, kuvvetlendirmemiz nasıl olduğuyla. Ee, babamın bir şeyini anlatayım. Babama rahmetli babaannem, gelen şey Allah rahmet eylesin, Allah şefaatli eylesin. Hazır olmayı istemiş ve hiç çok keşfet etmiş. Aman oğlum, sen hazırla dör. Ben her türlü hizmeti yaparım. Senden hizmet istemiyorum. Çarşıya gitme, su getirme. Tarlaya gitme, bahçeye gitme. Çok şey yapmış. Baba, e, ezberlemekte çok zorlanmış, yani Kur'an-ı Kur her gün bir sayfasını ezberleyecek için kocasının karşısında okuyacak. Çok zorlanmış ve çok üzülmüş. Baba anne Annesi çok teşvik ediyor ama o ezberlemekte zorluk çekiyor. O zaman, ilk günlerde böyle üzüntüsünden kendimi yerden yere attım diyor yani. Öğrenemiyorum, yapamıyorum anne dedi diyor. ''Hadi evladım, korkma evladım, üzülme evladım, çalış evladım, devam evladım.'' diyor. Ondan sonra bir zaman geçti, kaç gün geçtiyse, artık yavaş yavaş bu çabuk ezberlemeye başladım. Sonunda da bir sayfayı ezberlemek gayet kolay bir şey oldu benim için diyor, her gün bir sayfayı ezberlemek. Mesela diyelim ki o 5-20 günden sonra normal bir iş haline gelmiş. Yani insanın zihni bir şeye yapmaya karar verince o zaman ''Yapamıyorum'' sandığı, ''Öğrenemiyorum'' sandığı şeyler olabiliyor. Bu da güçtedir. Yani benim hafızam, yaratılışından zayıf gibi sözler pek gerçek değildir. Bir takım böyle usullerle, metotlarla çalışır, üstüne düşerse insan hafızasını kuvvetlendirebilir. Evet, İslami, İslam'ı tebliğ aşamasında İslamı anlatırken ne gibi hareket ve konuşmalar İslam'da taviz vermektir? Tabi bu çok geniş bir soru. Eğer ana hatlarıyla söylemek gerekirse, biliyorsunuz dinimizin demirleri kesinlikle bakımından kate gözler mutlaka yapmamız gereken emirlere farz ediliyor. Mutlaka yapmamız gereken işlere haram deniliyor. Farsın hmm. evet, e, şeyi nedir? Bir ayet-i kerime ile veya Peygamber Efendimiz'den kesin olarak rivayet edildiği şeksiz belli olan bir hadis-i şerifle emredilmiş olan bir şey Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi de dikkat ederseniz onu söylüyorum. Farz eğer e, kabil itiraz. Gelinde biraz zannilik varsa emirde o zaman vacip geliyor. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiklerine sünnet deniyor. Eğer ondan sonra mekruh geliyor, mübah geliyor bile. Şimdi islahat tebliğinde tabii farzları hiç kimsenin efendim yapmayın demeye hakkı yoktur. Haramları hiçbir kimsenin yapabilirsiniz demeye hakkı yoktur. Sen hiç içmeye devam et. Öyle şey olur mu? Allah iç içme diyor. Sen hiç içmeye devam et. O iç içmeye devam et. Allah'ta bu yurrahimdir. Böyle şey yok. Yani gelen kesin emirlerden sen bir yasağı kaldıramazsın, bir emri ilgâ edemezsin. Allah'ın emri budur. Allah-u Teala Hazretleri böyle buyurmuştuk kardeşlerim çıksın ama karşımdaki insanın da İslam'ı öğrenip kalbi yumuşayıp nurlanıp tam şuurlu bir Müslüman olmasının için bir zaman geçici olduğu için bu tefek şeylerin de o zaman içinde düzeltmesini biz alışma devresi olarak hoş görebilirsiniz. Yani her şeyi diyorum, her ilgim yok. Ben bir yerde namaz kıldım. İvanlık yaptım. Hemen arkamdan birisi yakama yapıştı. Namazı kıldıktan sonra böyle şeyin namaz kılarken sağ parmağın, sağ ayağın, baş parmağının böyle olması lazım değil miydi? Böyle. Hemen onu yakalamış. Ben ayağım böyle yapmamışım. Onu yakalamış. Benim Evet, gerekiyor ama benim ayağımda sakat var. Doktora gösterdim arası var. Kıvıramıyorum. Düz, düzken bir de acıyor. Kemikte bir bileşenme e, veya bir başka problem var. Yapamıyorum. Evet. Yani adam, yani e, sakalının, kılının bir tanesinin eğri olmasını bir mesele olarak hemen rap geliyor, söylüyor. Tabi bu ne oluyor? Yeni alışmakta olan bir insanın kırılmasına, kaçmasına sebep oluyor. Ankara'da benim bir az kat konuştuğum vardı. Ben benim, hadi gel camiye götüreyim seni dedi. dedi, kusura bakma hocam dedi, yani ben oraya geldim, o, o benim altımdan yani, Allah beni ona komşu etmiş, İşte tanıştık, tanıştık derken, e, şey, yani hadi camiye gidelim dedim, dedi, benim kusura bakma hocam dedi, saygı gösteriyorum gösteriyor dedi, saygı gösteriyorum fakat kusura bakma dedi, bir kere camiye gittim dedi, acaba onlar beni gittiğime pişman ettiler dedi. Böyle oturulmaz, böyle kalkılmaz, böyle dönülmez, böyle yapılmaz zünden diye camiden bir kaçmış, bir de camiye gitmeye hiçbir şey yok yani. Yani, e, yani onlar haksızlık etmişler yetmişler, şey ben dedim. Sonra da ileride yani, camiye giden gitti ama bugüne ürkü, tücül durumlardan kaçmak lazım. Bunu Peygamber Sallallahu Aleyhisselam yener bir emir halinde şöyle buyuruyor. Beşşiru vela sünetliyir. Müjdeleyin. Nefret ettirmeyin. Yani tatlı tarafını söyleyin, nefret ettirici tarafı söylemeyin. Tatlı tarafı yaptırmaya, tatlı tatlı çalışın, nefes ettirecek gibi baskı yapmayın. Eee artık yapmıyorum. Plendiyecek noktaya getirin, adamı e, asi durumu düşürmeyin. Bu siru, vela to as siru. Harbi böyle devam ediyor bana bir şey. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Yani yokuşa sürmeyin işi adamı e, yapamayacağı şeylere de yükleneyim. genel emirlerinde tek bir mana yipak yoktur. Yani fark edilemeyen, getirilemeyecek bir şeyin hiçbir etkisi yoktur. Birisi bir karpeden yalanlık yapıyormuş. Bekir Efendi'mizin namına. Şevat vermiş demişler ki. Şevat vermiş demişlerse yarısı çok uzun kuduruyor namaz. Çok uzun kuduruyor. Efendim, bakın yani ne birisi namaz kuduruyor, uzun kuduruyor. Yani bak varsın da namazı sildiğinde uzun kuduruyor. <gülüyor> Sen nerede sinirlenmiş? Çok sinirlendiği zaman böyle. Şurasındaki bir damarı şişermiş biraz kendimizi. Burak buradaki damarın şişmesinden ...hani biraz asil birleşen bir insanın. Şurasaki damarımı o şişmeden e, Allah'la müjde. Bu işe basılan efendimiz çok kızdı diye. Sevgenlerimizin durması çok sinirlenmiş. Demiş ki sizden birimiz insanlar arsında geçip imanlık yaptığın zaman hafif kıldıyorsun çünkü arkamızda zayıf vardır, hasta vardır, ihtiyar vardır, çocuk vardır, sıkışan vardır, sırtımız olan vardır. Ama kendi namaz kılacağı kadar kıl diye zaman. Dilediği kadar uzatsın. Çünkü kendisi gece namaz kılarken, iki rekat sabahı bulurdu Peygamber'e bulurdu. İki rekat. Bir rekat bir evine kadar, bir rekat sabaha kadar, iki rekat sabahı bulur. Sabah tamam, kendini kılarken istediği gibi yapamaz. ama cemaatin biraz da çıkma. Bir arkadaş anlatıyor. Tekir ee, Hakim Öztü Efendi var. 100 yaşını geçmiş. E, e, Emine'nin mülkü gününe temetli, derya gibi bir âlimdir Allah'ı eylesin. Fransız'da varmış, hani prostat mıdır, neyse. Bir şeyler, Fransızlıkları varmış. Cuma namazına, Güngerzade, <gülüyor> Cermin'e gitmişler. Yanındaki şahıs anlatıyor. Koluna girip doğru Cermin'e bir plan anlatıyor. İmanda demişler ki, bak, pastayız. Şu hütbüyü filan çok uzatma. Efendim. İşte daha önce, Cuma'yı hırbacayadık ama çok uzatma, kısa kestirmişler. Adam da bin çıkmış, Uzatmışlar, uzatmış da e, uzatmış, zavallı Hoca Efendi'nin abdestini kaçırmış, altını ıslatmış. Yani bu, kolay değil. İnsan her şeyi yapabiliyor da. Ben yası, sabah abdesiyle yasa Kadar kılardım. Ben yani, sabahleyin abdest giderken öğle namazını kılardım, ikili kılardım, tıkış varım. Akşama kılardım, yasaya kılardım, ondan sonra sabah yani böyle yapabilirdim Ama şimdi bir vakti içinde iki defa, üç defa hafifle anlatırlar, bir de öğrenmeyip bilmemesi. İnsanın yaşına göre değişiyor. Bir de hikayesini anlatırlar bir şey. Neyse onları kutlatmayalım. Demek ki e, şeyde, kolaylaştırmak esastır, zorlaştırmamak esastır, Efendim, halka yumuşak davranmak esastır.